Zuhruf suresi Mekki olup ayet sayısı 89'dur. Zuhruf altın, mücevher demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Açık olan ve gerçekleri açıklayan bu kitaba yemin olsun. Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. O bizim nezdimizdeki ana kitapta saklı olup, çok yücedir, hikmet doludur. Siz haddi aşan bir topluluksunuz diye, bu hakikatli mesajla sizi uyarmaktan vaz mı geçeceğiz? Bu mümkün değil. Daha önce gelip geçmiş nesillere, nice elçiler gönderdik. Onlara hiçbir nebi gelmedi ki, onunla alay etmiş olmasınlar. Biz bunlardan, senin Mekkeli muhataplarından, daha kuvvetli olan toplumlar helak ettik. Nitekim, öncekilerin kıssaları geçmiştir. Onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka, onları o aziz ve hakim, o mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi yarattı, derler. O yaratıcıdır ki, yeryüzünü sizin için beşik gibi yapmış ve yol bulmanız için yerden yollar, ve geçitler var etmiştir. Gökten bir ölçüye göre su indiren de odur. Biz onunla ölü bir ülkeye hayat veririz. İşte siz de mezarlarınızdan öyle çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de odur. Ta ki onların üstüne binerken, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz. Bunları bizim hizmetimize veren Allah, Yüceler yücesidir. Her türlü eksiklikten münezzehtir. O lütfetmeseydi, biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz, sonunda Rabbimize döneceğiz. Öyleyken, müşrikler tuttular, kullarından bir kısmını, onun cüz'ü, parçası saydılar. Gerçekten, insan çok nankördür. Ne o, yoksa o, yaratıklarından, aklını sıra kızları kendisi evlad edindi de, o değerli oğulları size mi ikram etti? O müşriklerden her biri, Rahman'a yakıştırdığı kız çocuğunun dünyaya geldiği haberini alınca, birden yüzü mosmor kesilir, kederinden yutkunur durur. Onlar, iddialarınca, süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah'a isnad ediyorlar? Oysa, insanın en değerli saydığı şeyi mabuduna vermesi gerekir. Rahmanın kulları olan, melaikeyi de dişi saydılar. Ne o, onların yaratıldıkları sırada hazır mı bulundular? Onların bu iddiaları yazılacak ve bundan ötürü onlar, sorguya çekileceklerdir. Bir de dediler ki, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık. Aslında onların ciddi bir bilgileri yoktur. Onlar sırf kafadan atıyorlar." Yoksa bizim onlara daha önce verdiğimiz bir kitap varmış da, onlar buna mı sarılıyorlar? Hayır! Ne bilgileri var, ne kitapları. Sadece şöyle derler. Biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerinden gidiyoruz. İşte böylece senden önce uyarıcı bir elçi gönderdiğimiz hiçbir şehir yoktur ki, oraların varlıklı kişileri, biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerine uyduk, demiş olmasınlar. Peygamber onlara, peki size babalarınızın bağlandığı dinden daha doğrusunu getirmişsem, yine de sürüp gidecek misiniz? Deyince onlar, şunu bilin ki dediler, biz sizinle gönderilen mesajı reddediyoruz. Bunun üzerine biz de onlardan müminlerin intikamını aldık. İşte bak, peygamberlere yalancı diyenlerin sonu nasıl oldu gör.